Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah. Meryem Suresinin Musa Aleyhisselam'dan olan kısmına yeniden bakacağız inşallah. O sizin için bir tekrar olacak ama tekrar hiçbir zaman zarar vermez. Hatta tekrar çok çok çok fazla faydası vardır. Burada yeri gelmişken tekrarla ilgili okuduğunuz bir kitabı bir kere daha okuyun, bir kere daha okuyun, bir kere daha okuyun. Eğer bir kitabı beğendiğiniz ve çok etkilendiğiniz bir kitap varsa, hiç bilmediğiniz bir kitabı okumaktansa, o beğendiğiniz ve etkilendiğiniz kitabı defalarca okumak daha iyidir, daha eftaldir. için? Çünkü burada tanıdığınız bir şey var. Burada tanımadığınız var. İki tane kitap, 180 sayfa er buçuk dakikadan yaklaşık 270 dakika o da dört buçuk beş saat. Dört buçuk saate tekabüldür değil mi? Dört buçuk saatlik bir şey. Siz dört buçuk saat ne yapacaksınız? Zaman ayıracaksınız. Dört buçuk saat ortaya koyacaksınız. Burada hiç bilmediğiniz bir kitap var. Sizin ne kadar faydalı olacağı belli değil. Burada daha önce okuduğunuz ve cidden faydalı olan bir kitap var. Emin olun siz o kitaptan faydanın çok küçük bir kısmını elde etmişsinizdir. Eğer gerçekten bir kitabı okuduysanız, ondan çok faydalandıysanız, onun faydası size olduğuna inanıyorsanız, size yönelik bir etkisine inanıyorsanız ne yapın? O kitabı bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha okuyun. Aynı şekilde bir dersi, bir hocadan, bir alimden bir dersi dinlediniz, ondan çok faydalandınız. Onu birkaç kere veya fazla fazla dinlemeye gayret edin. Bu faydalı olacaktır. Meryem suresinin bu kısımdan sonraki bölümü için veya bazılarınız için bir tekrar olacak. Olsun, Allah'a hamdolsun. Benim için de bir tekrar olacak ama ben defalarca ama defalarca anlatabilirim. Allah subhane ve teala Meryem suresinde ki Meryem suresinin havası neydi? Rahmet havasıydı, merhamet havasıydı değil mi? Ne zamana kadar? 58. ayet olması lazım. Ve demiştik ki Meryem suresi iki ayrı sayfadan oluşuyor. Birisi beyaz sayfa, birisi siyah sayfa. Birisinde bembeyaz bir sayfa var. O sayfada Allah'ın kendilerine rahmet ettiği kulları var. İşte onlardan başlayarak anlatmıyor. Nereye kadar anlatacağız? 59. ayete kadar o beyaz sayfadan devam edeceğiz. İşte o beyaz sayfadaki ayetlerden bir tanesi de "Wazkur fil kitabi Musa Musa'yı da zikret bu kitapta. İnnehu kana muhlasan ev muhlisun." her şekilde okunmuştur ve kan rasulen nebiyen o Allah tarafından ihlasa erdirilmiş seçilmiş ve ihlas sahibi olan bir kul idi ve aynı zamanda Rasuldü ve aynı zamanda bir de nebi idi. Ve nadaynahu biz ona nida ettik min canibi turi Tur dağının sağından nida ettik min canibi turi eymen. Dağın sağı olur mu biraz sonra açıklayacağım. Ve onu kendimize yakın kıldık. Neciya sanki fısıldar gibi hani bir kimse bir kimseye fısıldayacağı zaman ne yapar? kulağını eğilir ya ee, o şekilde yaklaştırdık yaklaştırmakla yaklaştırdık tam bir mana veremiyoruz buraya ee, Türkçesi iyi olan mütercimler güzel mana oturtmuşlar ama Türkçesi iyi olmayan mütercimler böyle çok değişik Türkçede hiçbir şekilde müstahameli olmayan e, ifadeler kullanmışlar bakalım bu tercüme de ne demiş hem de onu çok yalvarmada yüksek mertebelere eriştirdik çok yalvarmada yüksek mertebelere eriştirdik demek ne demekse ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Böyle bir tercüme vermiş. Bakın diğer yerlere ee, özellikle bu şekildeki ifadeler yani Arapçada birbirinden farklı olan ama onu Türkçe'ye aktaramayacağın Türkçe'ye aktaramayacağın kelimeler vardır. Kelime Arapça'da iki farklı manadadır. İki tane ayrı kelime. Türkçe'ye tek şekilde ne yaparsın? Tercüme etmek zorundasın. Böyle yerlerde tercüme çok zordur. Bir de ee, Meflü mutlak geldiği zaman buna benzer yerlerde tercüme çok zordur. Türkçenizin çok iyi olması lazım. Mesela nim nevmen Ne diyor? Uyumakla uyudum. Doğru. Tam manası bu. Uyumakla uyudum. Uyumak şeklinde uyudum. Ama adamın Türkçesi çok iyi. Deliksiz bir uyku çektim diye tercüme ediyor. Bak çok güzel tercüme oturtmuş değil mi? Derin bir rukiye daldım diyor. Bak tercüme güzel olmuş. Möfülü mutlak orada yansıtmış. Burada da ben anlatayım size. Yani Allah subhanahu wa Teala ona sesleniyor. Bu seslenme esnasında kendisine yakın kalıyor. Ve bu yakınlık o kadar bir yakınlık ki sanki kulağına fısıldarmış gibi bir yakınlık. Böyle bir mana verelim inşallah. Neca münacattan gelir zaten. Münacat seslenmekten. Neyse. وَوَهَبْنَا لَهُ min rahmetina. Bak hemen. Meryem suresinin eserini görmeye başladık. Wahebe geliyor, a'ta gelmiyor değil mi Meryem suresinde verdik ile geçiyor. Wahebe. Ne fark var? Lütfettik. Hibe ettik. Min rahmetine ve rahmetur olarak bunu yaptık. Yani o kazandığı için değil, o hak ettiği için değil. Yani sizin bir şey hak etmenizden dolayı biz bunu yapmıyoruz. Biz hibe olarak veriyoruz. Lutf ediyoruz. Merhametimizden kaynaklanan bir durumdur bu. Neyi aha Haruna nebiya. Nabi olarak bir Harun kardeşini ona ne yaptık? Kibe ettik, lütfettik diyor. Evet. Musa Aleyhisselam'ın kıssası i̇bn Teymiye diyor ki Ahsen-ül Kasas ifadesinde bana göre diyor Musa Aleyhisselam'ın kıssası çok daha derinlikli, çok daha manalar ifade eden kıssadır. Ahsen-ül Kasas Musa Aleyhisselam'ın kıssası olabilir diyor. İbn-i ne dediğinden ziyade burada benim size anlatmaya çalışacağım bir husus var. Kur'an-ı Kerim'de Rasullerin kıssalarını sizlerin çok iyi bilmesi lazım. Davetçilerin, bütün davetçilerin özellikle Nuh Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın ve Musa Aleyhisselam'ın davetini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Davut Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam'ın kıssalarda bu sıraya girebilir ama bir Müslüman davetçinin özellikle ilim talebelerini, davet menhecinde yürüyecek ilim talebeler, onu söyleyeyim. Yoksa medresede sarfnayı okutacak ilim talebesini kastetmiyorum. Yani ilimle beraber bu davet yolunda ilerleyecek bir talebenin Nuh Aleyhisselam'ın kıssası, Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını öğrendiği zaman zaten Lut Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam bunlar biter. Aleyhisselamın Aleyhisselam'ınkini de öğrenmişiniz demektir. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası, bir de Musa Aleyhisselam'ın kıssası. Bu kıssaları ezber bilmeniz gerekiyor. Her şeyini bilmeniz gerekiyor. Hangi kelimeden ne çıkıyor? Musa Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an'ın neresinde geçiyor? Nerelerde geçiyor? Kronolojik olarak anlatılanlar nedir? Niçin Musa Aleyhisselam böyle yaptı? Her şeyi en ince detayına kadar yani mesela sizin ikinizin avamini bilir gibi bilmeniz lazım. Avami şimdi nasıl kafamızda bizim değil mi? Her tarafında ne var biliyoruz. Yani kelime kelime biliyoruz yani davetçi, davet yolunda ilerleyecek bir ilim talebesinin bunu mutlaka ezber bilmesi gerekiyor. Çünkü yolu sağlam kılan otur. Yolu sağlam kılan bu kıssalardır, bu bir. Bu üç kıssadan da en iyi şekilde en çok vakit ayırmanız gereken kıssa Musa aleyhisselamın kıssasıdır. Niçin? Musa aleyhisselam kıssasının hem Mekke'si vardır hem de Medine'si vardır. İbrahim aleyhisselamın kıssasında bu yoktur. Nuh aleyhisselamın kıssasında Medine'ye geçilmiştir, orada kalmıştır. Medine'den sonra çok kısa Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetinden bahseder. Ama Musa Aleyhisselam'a baktığınız zaman Mekke'si vardır. Yani Firavun'la mücadelesi, Tunyan ehliyle mücadelesi, zalimlerle mücadelesi vardır. Ki bununla ilgili ayetlerin tamamı nereden inmiştir? Mekke'de inmiştir. Taha Suresi, Kasas Suresi, Duhan Suresi değil mi? Musa Aleyhisselam'ın bir de Medine'si vardır. Yani insanlar onunla beraber olup o Firavun'un zulmünden kurtulduktan sonraki kıssası vardır. O da hep şeyde inmiştir. Bakara suresinde, işte Medine'de inmiştir. Bakara, Medine'de inen surelerde böyle e, kıssa olarak firavun ve firavun hanedanından hiç bahsetmez bile. Hiç bahsetmez bile. Allah'a değil mi? Ha. Bu iki kıssanın bu iki ayrı boyusunun olması Musa aleyhisselamın hem bir toplumla hem de zalim yöneticilerle mücadele etmesi ve bu kıssanın hani biz İslami hareketi tarif ediyoruz ya. İslami hareket nedir bizim tarifimize göre? Tuğya eline karşı bir direniş, otoriter hakim yöneticilere karşı bir direniş topluma karşı da bir ıslahattır. Topluma karşı. Şöyle bir şey olmayacak. Biz içinde yaşadığımız topluma tebliğ edeceğiz, tebliğ edeceğiz, tebliğ edeceğiz... Onlar hepsi Müslüman olacak, ertesi gün yönetimi ele geçireceğiz ve İslam hakim böyle bir şey olmayacak. İslami hareket yönetici, hakim yönetici güçlerle mücadele edecek. Bu mücadeleyi o noktaya, öyle bir noktaya çıkartacak ki artık onların seni muhatap alıp, onların seni düşman edilmesi senin davetin halk kitleleri tarafından duyulmasına vesile olacak. Ve insanlar bu kavgayı seyredecek ve sen bir taraftan da bu kavganın sebebini toplumuna anlatacaksın diyeceksin ki terörist olduğumuz için değil radikal olduğum için değil marjinalliğe davet ettiğimiz için değil biz kurtuluşa davet ediyoruz sizi biz sizi kurtuluşa davet ettiğimiz için sizin bu yöneticileriniz bize ediyor sizin bu yöneticileriniz bize her türlü belayı reva görüyor eğer bizim umuriyetimizi kabul etmezseniz sizi zindana atacağız diyor sizin yöneticileriniz biz sizi bunlara değil Allah'a ibadet etmeye Allah'a itaat etmeye Allah'a kulluk ve kölelik sunmaya davet ediyoruz bir taraftan halka böyle bir ıslah attık ve halk bu savaşı, bu mücadeleyi seyredecek ve tercihini yapacak. Ya zalimlerden yana tercihini yapacak, diğer Hud aleyhisselamın, e, Şuayb aleyhisselamın, Salih aleyhisselamın kıssasında olduğu gibi ya da Musa aleyhisselamın kıssasında olduğu gibi senden tarafa, Risalet ehlinden tarafa olan e, tercihini yapacak. Bu tercih yapıldıktan sonra, saflar bu şekilde ayrıldıktan sonra, Allah'ın darbesi gelecek ve ne yapacak? Allah zalim kalmin içinden Müslümanlara kurtaracaktır. İslami hareket Nuh aleyhisselam'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar hep böyle gelmiştir. Kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Dedik ki... İslami hareketin yönü bu olduğu için işte Musa Aleyhisselam'ın kıssasında her iki yönünde bulabiliyorsunuz. İsrail oğullarının ıslah çalışmasında bulabiliyorsunuz. Firavun'a karşı direniş çalışmasında bulabiliyorsunuz. Günümüz davetçilerin bunu iyi bilmesi gerekiyor bu bir. İkincisi günümüz davetçilerin Musa Aleyhisselam'ın kıssasını iyi bilmesinin bir gerekçesi de şudur. İçinde yaşadığımız toplum e, İsrail oğullarına çok benziyor. Ezildikçe yani sen onları ezdikçe bundan zevk alan bir toplum. Sen onlara nimet verdikçe isyan eden bir toplum. Yani bakın şu an yaşadığımız topluma bakın. İyilik yaptığın zaman hep kötülük görürsün. İyiliğin karşılığı iyilik değildir. El ceza ihsan değildir bu toplumda. Yapmış olduğun iyiliğin karşılığı mutlak anlamda ve vefasızlıktır. Bu toplumda toplumun hemen hemen genelinde yapmış olduğun güzel şeylerin karşılığı kötü bir şekilde mukabelede bulunmaktır. Ve bu toplumu kim eziyorsa, kim bunların malını alıyorsa, kim bunlara zulmü reva görüyorsa, kim bir de ben tekme atayım diyorsa o yaranıyor. Tıpkı İsrail oğullarının firavunlu olan ilişkisi gibi. Allah subhane teala İsrail denizden geçiriyor, gözlerinin önünde firavunu boğuyor, daha ayaklarında ıslaklık dururken şu kavimin putu gibi bize bir put yap diyorlar. Siz ve Rabbin gidin savaşın diyorlar. Ne demek bu yolda yarı, yarı yolda bırakmak? yani bu toplumun özelliği o değil mi ne zaman yola çıksanız yolda zaten %90'a dökülür yola çıktığınız zaman kimseyi bulamazsınız etrafınızda bununla ilgili fıkraları bile vardır Nasrettin Hoca ile Timur Leng'in fıkrası bile vardır toplumda fıkralaşmıştır artık toplumun bir gerçekliği yani ihaneti yani bir toplum böyle bir fıkrayı kendisine yakıştırıp anlatabilir mi biliyor musunuz o fıkrayı ee, Timur bir köye üç tane fil hediye ediyor ya da bir tane neyse bu file bakacaksınız diyor. Fil öyle yiyor, öyle içiyor ki köylüler, yani köylüler geceye gündüz çalışıyor. Fil onların yediğini, işini götürüyor. Açlıktan iyice perişan oluyorlar. Geliyorlar Nasrettin Hoca'ya söylüyorlar. Hocam yani bizi şu filden kurtar. Şarkısı da var bunun. Şarkı yapmış adamlar. Bizi bu filden kurtar. Ne yapalım? Timur'a gidelim. Timur'da zalim bir kral. Benim filime bakamadığınız diye tutar. Kafalarını keser. Tamam diyor hadi gidelim. Yola çıkıyorlar. Yolda gittikçe yarı yolda 3 5 terk 3 5 terk Nasrettin Hoca Timur'un karşısına geliyor bir bakıyor tek başına. Kimse yok. Ondosuna diyor hocam diyor köylere şey Timur diyor köylere sana selam var. O fili çok sevmiştir. iki tane daha göndermen istiyorlar diyor hocada. Yani bir toplum bunu fıkra olarak kendisine yakıştırır mı? Bir toplum bu fıkrayı şarkılaştırıp insanlara söyler mi? Bu bile bu toplumun yarı yolda adam satmayı ne kadar içselleştirdiğinin en güzel göstergesidir. Yani bakıyorsun İsrailoğullara her adımda Musa Aleyhisselam'ı yalnız bırakmışlardır. Her adımda. Bundan dolayı yani özellikle sosyoloji çalışanların, ben buradan yani sosyoloji çalışan herkes İsrailoğullarını, Kur'an-ı Kerim'den çok iyi tanısınlar. Bizim toplumu tanımaya gerek yok ki işte bu, o bu. Fark etmez yani buna çalışması gerekiyor. Meryem suresinde ise arkadaşlar surenin havasına uygun bir anlatım vardır. Ne Firavun vardır ne İsrail oğulları vardır. Yani mesela ben size Meryem suresinin genel havasını ilk derste anlattım. Size bir soru sorsam. Meryem suresinde Musa aleyhisselamın kıssasından bahsedilecek. Siz hiç okumadınız Meryem suresi. Ne anlatılabilir desem Allah'ın ona verdiği rahmet anlatılacak. Çünkü Meryem suresinin havasını Ortam ne? Rahmet ortamı değil mi? İşte burada ne Musa Aleyhisselam'ın daveti söz konusudur, ne Firavun söz konusudur, ne İsrail yaptığı ihanet ve vefakars, vefasızlık söz konusudur. Burada söz konusu olan sadece nedir? Allah'ın Musa Aleyhisselam'a yönelik rahmetidir. Allah Subhanahu ve Teala Halilullah İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Kelimullah olan Musa Aleyhisselam'ın haberini vermeye başlamıştır. Vazkur fil kitabı Musa. Hasan el Basri'ye göre bu ne demekti? Evet, zayıf bir görüştü ama sen bu kitapta Zikru rahmeti Rabbike Rabbinin rahmetini, hangi rahmetini işte ondan bedel olarak Musa'ya rahmetini de an demektir. Ha, bu zayıf bir görüştür ama bizim tefsirimiz açısından biz, Meryem suresinde bizim tefsirimizin konusu ne? Meryem suresinde Rahman'ın rahmeti, merhamet esintileri, bizim tefsirimiz açısından oldukça bir görüştür, güzel bir görüştür. O halde şimdi bazı kurfil kitabı Musa, Musa'ya olan e, şeyde an rahmetini de alın. Burada size biraz e, bir şey söyleyeyim. Şimdi şundan emin olun bu toplumun, içinde yaşadığımız toplumun da bu tarihin de geçmiş tarihlerin de en entelektüel, en gelişmiş, en bilge insanlar Müslümanlardır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Özellikle yaşadığımız toplumda ateistlerin e, böyle çok bilgili geçinmeleri, onların paçalarından cehalet akar paçalarından en bilgililerinin dahi tamam mı anlattıkları karşısında mesela devamlı açık şeye çağırıyorlar hadi gelin tartışalım Kur'an'a tartışalım filan diye arkasından e, şunu diyorlar bak bizim çağrılarımıza karşımıza çıkamıyorsunuz cevap veremiyorsunuz yani cehalet o kadar bir seviyesiz hale gelmiş ki sizde siz bir cümle konuştuğunuz zaman sizin söyleyeceklerinizi düzeltmek için Mesela üç saatlik bir program ya Eşit söz hakkı olmaz Sen bir cümle kullanacaksın Ben onu düzeltmek için en az iki buçuk saat uğraşacağım Çünkü cümlenin başından sona kadar Hepsi yanlış Hepsi yanlış Bunların en bilgileri böyle Hocam niye böyle dedin Allah'tan Kur'an'ı eleştiriyor Arkadaş Böyle araştıran Kur'an'ı işte yedi dilde okumuş Beş dilde okumuş Kur'an'ı bilmem ne yapıyor Oradaki hataları filan buluyor Şimdi oradaki hataları filan buluyor deyince Biz gülümsüyoruz Tamam Neyse Bak fil kitabı Musa kitapta Musa da an dedi Allah Teala güya halbuki ondan önce andı. Bakara suresinde anmadı mı diyor? Tamam Muhammed unutmuş diyor Bakara suresinde zikredildiğini Bakara suresi ikinci surede ya Meryem suresinde bir daha tamam burası yanlış diyor. Yani şimdi ben sana neyi düzelteyim Bakara suresi ne zaman indi Evskur demek ne demek? Ee, Mekki surene Medeni surene hani demiş ya keçi değil koyun şey, Azrail değil Cebrail Yunanistan değil Arabistan Musa değil İsa <gülüyor> öyle demiş yani çocuk demiş ya hocam ben bir şeyler öğrendim ne öğrendin sen biliyor musun o kısa? onu da sana anlatayım ben demiş kitapta bir şeyler öğrendim ne öğrendin işte Hazreti Musa diyelim Yunanistan'da kızını e, kurban edecekmiş Azrail Aleyhisselam ona bir geçi getirmiş. Nasıl doğru mu demiş? Doğru da birkaç yanlış var demiş. Yani Musa değil İbrahim. Kızı değil oğlu. İsa değil İsmail. Keçi değil koyun. Arabistan değil şey, Yunanistan değil Arabistan. Azrail değil ee, Cebrail. Onların da böyle yani adam gerçekten bakın İnceleyin yani ateistlerin Kur'an eleştirilerine bakın. Hep böyle komik şeyler. Ve zükür bak an. Hatırlat diyor. Yani onu da an. Daha önce andığını unuttu Muhammed diyor. Çünkü diyor çok böyle kötü şeyler kullanıyor. Neyse biz burayı geçelim. Allah subhanehu teala ve zükür fil kitabı Musa. olan rahmetini anacaktır. Allah'ın Musa olan en büyük rahmeti nedir sizce? O da bir rahmet de, en büyük rahmeti nedir? O da bir rahmet. Allah'ın kıyamet gününe kadar koruma altına aldığı kitapta ondan övgüyle bahsetmesi Allah'ın Musa'ya olan en büyük rahmetlerinden bir tanesidir diyoruz. Allah subhanehu ve teala Musa aleyhisselamdan sonra yıllar sonra bir kitap indiriyor. O kitabı en Önemli en değerli elçisine Muhammed Mustafa'ya indiriyor. O kitabı kıyamet gününe kadar koruma altına alıyor. Ki bir sürü peygamber, bir sürü rasul, bir sürü nebi geldiği halde Allah subhanehu bu kitapta kimden bahsediyor? Musa aleyhisselamdan bahsediyor. Bu rahmetin en üst noktasıdır. Yani düşünsene 500 seneye sen ölüyorsun bir peygamber geliyor Allah senden bahsediyor. Senin güzelliklerinden bahsediyor. Öyle değil mi? Ne kadar güzel bir rahmettir. Bu birinci rahmet. Başka? İhlasa erdirilmesi ikinci rahmet. Üç, hem risalet hem nübüvvet verilmesi üçüncü rahmet. Dört, Allah'ın bizzat ona seslenmesi dördüncü rahmet. Allah'ın kendisine yaklaştırması beşinci rahmet. Allah'ın kendisine yardımcı olarak kardeşini vermesi altıncı rahmet. Kardeşimi bana yardımcı olarak gönder dediği zaman Allah'ın onun duasına icabet etmesi de Yedinci rahmet. 6 ile 7'nin farkını söyleyip Allah'tan bir şey istiyorsun. Ya Rabbi bana şöyle şöyle ihsanda buyur diyorsun. Dua ediyorsun. Duanın kabulü bir rahmettir. Dua işitti ve kabul etti. Bu kabulün neticesi olarak sana onu bizzat vermesi bir başa rahmettir. Allah Subhanahu wa duanı kabul eder ama duanın karşılığını vermeyebilir. Günahlarını siler bu duayla. Kıyamet gününde dereceni yükseltir. Karşına gelecek belaları ve musibetleri iptal edebilir. Ama bizzat duaya bil fiil icabet etmesi ikinci bir rahmettir. İşte burada kısacık 3-4 ayet içerisinde Allah'ın Musa Aleyhisselam'a verdiği rahmeti bu şekilde özetliyoruz. Allah subhanahu ve Teala onu kitabında anmıştır, onu ihlası erdirmiştir. Ona hem risalet hem de nübüvvet vermiştir. Biraz sonra farkına değineceğiz. Bizzat seslenmiştir, kendisine yaklaştırmıştır, yardımcı olarak Harun Aleyhisselam'a ona vermiştir ve bir de <gülüyor> ne yapmıştır? Duasına icabet etmiştir. Waṣfur fil kitāb Musa innahu kān mukhlisan mukhlasan. Aşağı yukarı her iki mana aynıdır. Ya da her iki manada birbirinin lazımıdır. Lamun ile okunduğu zaman yani muhlisan... İhlas sahibi kul demek demişler ki alimler Allah'a tevhid eden, nefsini tertemiz kılan, kendisini Allah'a ibadet eden kimsedir. Bazı alimler de muhlasun şeklinde okumuşlardı Lam'ın lamun fethası ile. Buna göre de Allah onu halis kılmış, seçmiş, kirden tertemiz çıkarmıştır. Feta ile okunduğu zaman arındırılmış, kesra ile okunduğu zaman şirk ve riyadan uzak kalmış demektir diyor alimler. Tefsirde Sa'di diyor ki Saadi tefsirini okuyun arkadaşlar üç dört kere okuyun ben bugün sabah okudum daha önce de defalarca okudum bir tefsir sabah biraz sadi tefsiri okudum subhanallah ne kadar çok bilmediğim şey varmış o tefsirin içerisinde yani sadi tefsirini bir kaç kere okuyun inşallah böyle bırakabilirsin kardeşim <gülüyor> bu iki anlam birbirinden ayrı düşünemez diyor yüce Allah onu seçti ve ihlasa erdirdiği gibi onun ihlas sahibi oluşur da seçilmesini ve ikhlasa erdilmesini gerektiriyor. Yani Allah onu seçti, ihlasa erdirdi, o da ihlas sahibi oldu demektir. Vazifur fil kitabı Musa, innahu kana muhlasan ve rasulan ve nabiye olması gerekir değil mi? Kânenin tekrarına gerek var mı? Normalde lafız olarak kânenin tekrarına gerek yok. İbnül İbn Enbari demiş ki, kânenin burada tekrar edilmesi ve kana innahu kana muhlasan ve kâne Musa'nın değerinin yüceltilmesi içindir. Musa'ya olan hikmetin, Musa'ya olan rahmetin yüceltilmesi içindir. Bu ibareyi normalde ben bu derslerde nahi açısından çok böyle detaylı anlatımlara girmiyorum. Öyle değil mi? Ama bu ibareyi özellikle İbn Enbari'nin bu ibaresini getirmemin sebebi şu, hani biz ya işliyoruz? Musa Aleyhisselam'a Allah'ın rahmetini işliyoruz değil mi? Bak kânenin tekrar edilme ve kâne Rasûlen yer şeklinde Kanının tekrar edilmesi diyor, Allah'ın, Musa'nın şerefini ve şanı yüceltmek içindir diyor. وَكَانَ Rasulen النَّبِيَّا Alimlerin büyük bir kısmı, bazı kısımları daha doğrusu, Rasul eşittir Nebi demişler. Bazılar ise Rasul eşittir Nebi değil, Rasul başkadır, Nebi başkadır demişler. Ehli Sünnet alimlerinin cumhuru Rasul ve Nebi arasında bir ayrım olmuş. Rasul daha umum, Nebi daha khas demişler. Tabi Resulü Nebi arasında ayrım gözeten alimler kesin net bir çizgiden koyamamışlar. Kesin yani şu Resuldür şu Nebidir diyememişler. Mesela nebi, şeriat verilen Resul şeriat verilmeyen Nebi işte burada Musa Aleyhisselam'a Nebi diyor o zaman nasıl olacak bu? demişler. İşte kimisi <gülüyor> mucize verilen Rasul mucize verilmeyen Nebi filan demişler. Peki Nebi ve Rasul ayrımı yapmalarının en önemli delili nedir sizce? Var mı Bilal? Yani Nebi ve Rasulün farklı olduğunun en önemli delili Hac Suresinin 52. Ayeti okuyun. Burada da beraber söylüyor zaten. ''Ve kene rasûlen nebiyyâ.'' Yani aile resimleri bu sıfatlarına dolayı. İşte delil delil. Bileceğiniz bunları bileceğiniz. Başını sesli var abi. Başını değil. Benim dedem annemi imtihan ederken derse çalıştın mı? Çalıştım. Açıyor. 53. sayfayı anlat bakalım. Annem diyor baba ben 53. sayfayı konum olmaz diyor. Çalıştıysam böyle çalışacaksın. Haç suresi 52 bileceksiniz. E yani bilmeniz, bilmeniz gerekiyor. Yani Haç 52'yi bileceksiniz. Yani ee, ilimde bir kitap yazarken bir ayet aklınıza geldi de Kur'an-ı Kerim'den açıp da onun numarasına mı bakacaksınız. Haç 52'den bir zaman bileceksiniz. Ve ma erselnâ <gülüyor> min qablike min rasûlin. Ve ma erselnâ min qablike min rasûlin ve lâ nebî. Bakayırta. Biz senden önce ne bir rasul... Ne de bir nebi gönderdik. İlla ancak diye devam ediyor ayet. Bak burada tam bir ayrım vardır. Sadece vavla gelse, rasulen ve nebiyen diye gelse bu ayrım tam bir ayrıma delalet etmez. Ama burada biz senden önce ne bir rasul gönderdik ne de bir nebi gönderdik. Şeklinde tam bir ayrım. Bunu delil getirmişler. Yine Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Ebu Umame'den yine İmam Hakim'in, Nusretirekin'de Ebu Zer'den rivayet ettiği bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen Resul ve elçilerin sayısı sorulmuştur. 313 ve 315 Resul, 124 bin Nebi demiştir. Bak ayrımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de yaptı. Böyle bir ayrım. Ancak bu ayrımın ilmi olarak bilgi olmakla beraber pratikte veya Kur'an'ı anlamada bizim için de çok ciddi bir anlamı yoktu. Evet. وَنَا دَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ تُوْرِ الْاَيْمَنِ Tur dağının sağından biz ona, biz ona seslendik. Dünkü dersimizde söyledik. Daha önceki derslerimizde de defalarca söylüyoruz. Kur'an'ı tefekkür etmemiz gerekiyor. Kur'an'a doğru yerde doğru sorular sormamız gerekiyor. Burada sormamız gereken soru ne sizce? Bir ilim talebesi olarak Kur'an'ı elinize açtınız. Okuyorsunuz bu ayeti. Ee, Taabud kastili okumuyorsunuz. Taabud kastili okurken tefekküre göre... Yoktur öyle değil mi? Hızlı hızlı okumanız yeterlidir. Tefekkür, tedebbür adını okuyorsunuz. Yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Soru soracaksınız. Fena deynahu min canibit turil eymeni. Ona turun sağ tarafından seslendik. Ne soracaksın burada? <gülüyor> Yok. Allah Ya Hani şey onlar çok ince ne seslendi ona bakacaksınız Kuran'ın en güzel tefsiri nedir Kuran'dır an. Kur Allah ne seslendi Allah Musa Aleyhisselam'a seslendiğini bize haber veriyor mu Ha bu haberde Musa Aleyhisselam'a olan bir rahmetini biz anlıyor muyuz? Tamam buradan bunu anlıyoruz. Allah Subhanahu ve teala Musa Aleyhisselam'a seslenmiş. Bu öyle güzel bir sesleniş ki وَقَرَّبْنَهُ نَجِيَىٓا olabildiğince de kendisine yakınlaştırmış münacat esnasında seslenir gibi. Fısıltıyla münacat nasıl yapılır? Bağıra bağıra münacat. Hani münacatta bulunur değil. Fısıltıyla sessiz sessiz yapılır değil mi? İşte duyması için hatta rivayette diyor ki i̇bn Abbas'tan rivayette Musa aleyhisselam meleklerin kalemlerinin şırtısını duyuyordu diyor o kadar yaklaşı diyor. Doğru veya yanlış. Sahih veya değil. Önemli değil. Sonuçta bu bizim kültürümüzde bizim kaynaklarımızda bu rivayet var. Musa aleyhisselam melekler kalemle yazıyorlar ya o sesi işitiyordu diyor. Ha biz bu ayetten şunu anladık Allah Subhanahu ve teala Musa'yı rahmetli kıldı. Bereketli kıldı. Onu kendisine yaklaştırdı. Musa aleyhisselam Allah katında önemli bir yeri var. Bunları anladık. Birinci anlam olarak bunları ne yaptık? Allah'tak. İkinci anlam olarak özellikle hemen burada bunu soracağız. Allah subhanahu aleyhi ve sellem, Musa aleyhisselama ne seslendi acaba? Bu meselenin önemli bir boyutu daha var. Onu zikredeyim. Ee, siyer dersleri. Alak suresini anlatırken Siyer derslerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasında Cebrail aleyhisselam geliyor. İkra bismi rabbikellezi halak diyor. Hiçbir tefsir kitabında olmayan bir şekilde biz burayı tefsir etmiştik. Ne yapmıştık biz burada hatırlıyor musunuz? Var mı hatırlayan? Yok. Ee, tefsir kitaplarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siyerini okurken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mağaradayken Cebrail aleyhisselam gelir, ona ikra der, sıkar, Bismillahirrahmanirrahim halak der ve ilk vahiy gelir. Bu hadise siyer kitaplarında yarım sayfada, bir sayfada anlatılır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice validemizin yanına gider. Biz burada İşi biraz uzun tuttuk. Ne anlattık burada biz? Neyi? Altı yüz yıldır. Hayır. İlk buluşma çok önemli. İlk buluşmada neler oldu? Oraya bir gitmemiz lazım dedik. Allah'ın yıllar sonra, ha senin dediğin Allah, Allah yıllar sonra yeryüzüne vahyediyor. İlk vahyi geliyor. İlk buluşma, ilk görüşme, ilk sohbet, ilk muhabbet, ilk Kelam geliyor. Burada bir durmamız lazım dedik değil mi? Ve orada dikkat ederseniz, Alak Suresinin tefsirini yaptık. Hatta burayı yaparken Buhari'den bu olayın rivayetini getirdik. İki veya üç ders sürmüştü orada. Yani hatta birisi demişti ki, yani hiçbir tefsir, yani hiçbir siyer kitabında ilk vahyin gelişi üç derste bitmez. Biter veya bitmez. Biz oraya üç ders sürdürmüştük. Ee, şeyi anlatmıştık. Ee, vahye hazırlanma şeklini anlatmıştık. Cebrail aleyhisselam sıktı. Niye sıktı? Hazırlık. öğrenci bir sıkacaksın. Şöyle bir sallayacaksın. Karşında uyuyorsa gidip yüzünü yıkayacaksın filan. Bunları söylemiştik. Ha, orada onu söyledik. İşte burada da böyle. Allah subhanahu ve Teala Musa aleyhisselama ne zaman seslendi? Medyen'den dönerken. Ben orada bir ateş gördüm dedi değil mi? Ee, inni rair ben orada bir ateş gördüm, siz durun, oradan da çok ince kıssalar çıkıyor. Orayı bir inceleyin bakalım, tamam mı? Bir tefsirlerden bakın, Musa Aleyhisselam'ın eşlerine, ailesine, siz burada okudun musun orayı? Siz burada durun, Ben bir orada ateş var, bir bakayım demesinde öyle ince, ibretli şeyler var ki... E, yani iş erkeğe düşüyor, kadına değil. Kadın oturacak, erkek koşturacak diyor. İşinize gelmiyor tabi değil mi? Öyle mi Hasan? Tamam. Evet. Biz ne anlatıyorduk? Konu doldu. "Felamma ataaha nudi ya Musa inni ana rabbuk fa khla'na aleike innaka bil vadil muqaddis tuwa wa ana ihtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. kullu bima فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْحَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ biha وَتَّبَعَ هَوَهُ فَتَرْدَى Değil mi? Böyle Allah subhanahu aleyhi ta bu Taha Suresi mi okudum ayetler? Taha Suresi'nde işte burada durmamız lazım bizim. Allah Subh'anü ve, ve Teala ile Musa Aleyhisselam'ın ilk karşılaşması. Allah Subh'anü ve Teala Musa Aleyhisselam'a seslenecek. Seslenmek için onu kendisine yaklaştırdıkça yaklaştırıyor. Onu kendisine yakınlaştırdıkça yakınlaştırıyor ve başlıyor seslenmeye. فَلَمَّا اَتَهَا مُوْدِيَا يَا مُوسَا اِنِّي اَنَ رَبُّكَ رُّبُوبِيَتًا Başlıyor. Biz ne diyoruz? Hep önce rububiyet diyoruz değil mi? Rububiyet olmadan uluhiyet olmaz. Rububiyet asıl uluhiyet sonuçtur. Rububiyet sebeptir. Sebep olmadan uluhiyet olmaz. Bugün Müslümanların çektiği itikadi problemlerin tamamında rububiyetin kalplerde oturmaması vardır. Müslüman bugün Allah'ın kendisini işittiğini bilmiyor. Müslüman bugün Allah'ın kendisini gördüğünü bilmiyor. Müslüman bugün Allah'ın onun sudurunda, kalbinde geçeni dahi bildiğini bilmeden hakimiyet Allah'ındır, kim oy verirse müşriktir diyerek Müslüman oluyor. Daha sonra beni duyan bir Rabbim var, duyduklarından beni hesaba çekecek itikadına sahip olmayan, tam anlamıyla bu inanca sahip olmayan Müslüman ağzına geleğini söyleyebiliyoruz. Halbinin istediğini geçirebiliyor. İstediği gibi hareket edebiliyor. Gören, bilen, duyan da bunların hesabını soracak bir Rabbi olduğunu bilmiyor. Bütün güç kendisinin elinde olan bir Rabbi olduğunu bilmediği için tavuklarla yüz yüze geldiği zaman Müslümanlar satmayı hemen meslek ediniyor. Kendisini kurtarmak için 3-5 tane Müslümanı sattığı zaman evet ben bunu duydum o da öyle. Bunu duydum öyle öyle dediği zaman Tam, olmak isteyenler için ben hemen şey yapayım. Dünyasını kurtarıp da ahiretini berbat etmek, dünyasını kurtarıp kurtarma adına ahiretini rezil etmek isteyenler istediklerini yapsınlar. Gözaltına alındığınız zaman şöyle de bakayım. Tamam Ben Beni herkes beni vermiş. Verebilirsiniz. Ee, şu kişiyi şurada gördüm, bu kişiyi burada gördüm, bu kişi gerçekten şöyle dediğiniz zaman affediliyorsunuz. Ha, Ben mahkemede bu ifadeleri okuyunca adamın yüzüne karşı söyledim. Dedim ki dünyasını da mahvetmiş, ahiretini mahvetmiş dedim. Kocaman adam. Ben hiç tanımaz görmeyi başlamış. Murat Gezinler şurada duydum, Murat Gezinler burada duydum. Murat Gezinler şöyle yaptığını duydum. Ya duyduğunla niye amel ediyorsun? Bu bile haramdır ya senin. Duyduğunla yani şey, ha kendisini kurtardı. Kendisini dünyada kurtardı da Allah'ın azabını nasıl kurtaracak? Buradaki sıkıntı ne? Bu adam oy vermenin şirk olduğunu biliyor. Oy vermenin, okula adam göndermenin küfür olduğunu biliyor. Okula adamı göndermek küfürdür diyordu bir dönem. Tamam mı? Onu tekfir etmeyen de kafirdir. Tekfir etmeyen de kafir diye bana kafir diyen adam. Tabii tabii tanıdığım birisi. Büyük İslam alimlerine dönemin yani bu asrın İslam alimlerine bir cümlesini anlayamadığı için o kimmiş ya kafirin teki diyen adam bak umuyeti kavramış. Tekirine kadar güzel kavramış. Ama hüküm Allah'ındır. Allah, Allah kalpleri hükmedendir. Bütün kafirin de kalbine hükmeder. Müminin de kalbine hükmeder. Azap sahibi Allah'tır. Ne diyor ayette? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَا اُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ki كَعْزَاب 3-5 yıl hapis yatmayı, 2-3 yıl cezaevinde kalmayı Allah'ın azabı gibi zannediyor. Çünkü rububiyet tevhidi yok. Rububiyet tevhidi yok. Allah'ın azabı gibi zannediyor. Ondan sonra ne yapıyor? En ufak bir yerde seni satabiliyor. Satabilir. Biz bundan dolayı da hiç üzülmüyoruz. Biz sadece onların adına üzülüyoruz. Biz sadece onların adına Onlar böyle yaptığı için de biz ne cezaevine gireceğiz, ne zindana gireceğiz. Ya da onlar böyle yapmasa da biz rahat hür şekilde yaşamayacağız. Allah bizden bize ne dilerse bizim başımıza o gelecek. Allah bizim aklımıza neyi takdir etmişse bizim başımıza o gelecek. Bundan başkasını görmeyeceğiz biz. Allah ne takdir ettiyse o. Rububiyete böyle iman ettiğiniz zaman o kadar rahatlayacaksınız ki sadece Allah'tan korkmanız gerektiğini bilmek rububiyet tevhididir. Bunu bildiğiniz zaman uluhiyet tevhidiniz daha güçlü olacak. Tagutların karşısında hakkı açı açık haykırabileceksiniz adam diyor ki askere gitmek küfürdür diyordum ama şimdi anladım diyor sonra o bitsin diyor gideceğim askere diyor ya bu adam tamam oluhiyet tevhidini kavramış gibi ama sadece masraf felâ tekhâvûn ve hâfûn in kuntum müminin. iman sadece Allah'tan korkmayı gerekli kılar bunu bilmiyor işte bunu bilmiyor bunu bilmediği için de işte müslümanlar böyle bundan 15 yıl önce bir kardeş bir tanım yapmıştı bizim müslümanları bugün kafataslarından anlıyoruz. Açıyoruz kafatasına bakıyoruz. 7-8 tane bilgi var. Evet, Müslüman. Ama kalpte kesinlikle bu tevhid yok. İşte Allah Subhanahu ve Teala Musa Aleyhisselam'la ilk buluşmasında o ene rabbuka. Ne? İnni ene rabbuka. Ben senin Rabbinim diyor. Ben senin Rabbinim. Önce Musa Aleyhisselam bunu öğretiyor. O halde kardeşler, önce bunu öğreneceğiz. Gidin Allah bizim Rabbimizdir. Bunu bir öğrenin. Başlayın başka ilimlerle uğraşmaya başka Allah bizim Rabbimizdir ne demek? Rububiyet ne demek? Bir açın Kur'an-ı Kerim rububiyeti. Yani Kur'an-ı Kerim'in tevhid ile alakalı ayetlerin yüzde doksanı rububiyettir. Önümüzdeki günlerde anlatacağım. Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'a rüyasının tevilini anlatırken ve kezal ki yeçde bi Rabbuka ve yuallimuka min ulil ve tutm ve كَمَا أَتَمْهَا عَلَى أَذَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَٰهِمَ وَإِسْحَاقٍ Devam et. اِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ hakim Rububiyet öğretiyor. اِنَّ رَبَّكَ hakim Daha çocuk yaştayken ne öğretiyor? Rububiyet öğretiyor. Nezir olduktan sonra da benim Rabbim alim ve hakimdir diye öğrendiğini orada tekrar ediyor. Öğrendiğini ne yapıyor? Orada tekrar ediyor. Önce kendinize rububiyeti öğretin. Aile halkınıza rububiyeti öğretin. Evinize gittiğiniz zaman eşinizle on dakika oturun. Bizim öyle bir Rabbimiz var ki mülk O'nundur. Bizim düşmanlarımız da O'nun terbiyesi altındadır. O'nun yönetimi altındadır. O'nun hükümranlığı altındadır. Bizim dostlarımız da O'nun yönetimi altındadır. Biz de. O halde Allah izin vermeden bir yaprak dahi yapmayacak? Kımıldamayacak. Allah izin vermeden ben kımıldayabilir miyim? Bir yaprak kımıldamıyorsa Allah izin vermeden birisi bana zarar verebilir mi? Allah izin vermeden birisi bana bir fayda sağlayabilir mi? Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rububiyeti kime öğretiyor bu manada? İbn-i Abbas'a öğretiyor. Çocuk yaşta birine öğretiyor. Rububiyeti öğretiyor. Nerede öğretiyor? Eşeğin üzerine giderken. Demek ki rububiyeti öğrenmenin yeri, zamanı, yaşı, mekanı yok. Rububiyet tevhidini çocuklarınıza daha küçükken öğreteceksiniz. Fa'lem İnne'l ümmete levi, inne'l ümmete le ala ma şey. bütün ümmet toplansa sana zarar vermek istese Allah'ın dilemesi dışında hiç kimse sana zarar veremez. Ne tevhididir bu? rububiyet tevhidi. Kim öğretiyor? Çocuğa öğretiyor. Nerede öğretiyor? Resulan terkisindeydim diyor. Resulan eşekle ayağa değ neyle gidiyorlarsa arkasına oturuyordum diyor. Bu kadar önemli. O halde ilk buluşmada verilen bu mesajı öğren. İkra Bismi Rabbikellezi halak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle de ilk konuşmada rububiyet vardır. Rabbinin adıyla oku. Allah'ın adıyla demedi. Göklerin ve yerin sahibinin adıyla demedi. Rabbinin adıyla oku dedi. Rububiyet bu kadar önemlidir. Fakhla'na aleyk. <gülüyor> Ayakkabıların çıkar. Bundan dolayı Yahudiler ne yapmazlar? Hiçbir ibadetlerini ayakkabıyla yapmazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara muhalefet edin. Siz ayakkabıyla ne yapın? yani ayaklarınızca ayak ibadet edebilirsiniz diyor. Innake bil vadil tua. bulunduğu yere hatırlatıyor ve anahtar tukka Ben seni seçtim. Sen bu vahi iyice işit. Bu vahye tabi ol. Bu vahi tam anlamıyla anlar. bir Rumubiyet. İlk buluşmada. iki vahye tabi olmak. Üç, Innani ene Allah. Ben Allah'ım. Allah Ne kadar büyük bir seslenişteyim. Ben Allah'ın Önce kendisinin rububiyetini söyledi sonra ben Allah'ım dedi inneni en Allah la ilahe illa en benden başka ilah yoktur şimdi uluhiyet geldi o halde fa'budni bana ibadet et bak önce rububiyet geldi ben Allahım dedi ve arkasından uluhiyete davet ettiği ilk buluşmadaki esaslardan bir tanesi. Tabii sadece uluhiyet de ruhbiyet yetiyor mu yetmiyor? Uluhiyet ve ruhbiyet tam anlamıyla kalbe yerleştiği zaman, uluh, tam anlamıyla kalbe yerleştiği zaman açığa çıkacak olan şey uluhiyettir. Uluhiyetin diğer bir ismi ruhbiyet, ibadet tevhididir. Bu ibadet tevhidinin bir kalbi itikadi boyutu vardır, bir de ameli boyutu vardır. Eğer konuda uluhiyet tevhidi tam anlamıyla açığa çıkmışsa, arkasından ne gelecektir? وَاَقِمِ السَّلَاتِ لِذِكْرِيِ Beni zikretmek için ne yap? İbadet et. İbadet et. Bu şekilde salat kelimesini ibadet manasında, özellikle Mekki ayetlerde salat kelimesini ibadet manasında... Tercüme etmek daha doğrudur. Yani talebenin anlaması ve idrak etmesi açısından daha doğrudur. Yani otur iki rekat namaz kıl demiyor. Ben hatırlamak istediğin zaman bana ibadet etmiyor. Ne yapıyor? Bana ibadet et. Nitekim Şuaib Aleyhisselam'a diyorlar ya kavmi senin ibadetlerin mi bizi, salatın mı bizi babalarımıza ibadet ettiğimizi Şuaib Aleyhisselam'ın kavmiydi değil mi? Babalarımıza ibadet ettiklerimizden men neden senin ibadetlerin mi? birçok alim orada namazı ibadet manası vermiştir. İbadet güzel bir manadır burada. Salat kelimesinin ibadet olarak tefsir edilmesi güzel bir manadır. O halde rububiyet tevhidi vahiy tabi oldu. Uluhiyet tevhidi açığa çıktı. Hemen ibadet çıkacak artık. Açığa ibadet çıkacak. Evet. Devam ediyoruz. İnne saate aetiyetun. Kıyameti hatırlatma. Buraya kadar anlattıklarımızın kalpte yer bulabilmesi, kalpte yer bulabilen bu bilgi ve amelin sağlam olabilmesi için en önemli şey nedir? Ahiret gününe imandır. Bundan dolayı ahiret gününe iman Kur'an'da ve sünnette genellikle, genellikle neyle beraber geçer? Allah'a iman ile beraber geçer. مَنْ كَانَ billahi بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Hadisten, ayetten delil getiren... O da var. Benim hakkımda da Nisa suresi vardı. فَاِنْ تَنَازَعْتُ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّغُوا اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰي وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ Çünkü Allah'a imanın neticesi ahirette alacağın semeredir. Veya ahiret azabından nedir? Kurtulmaktır. Bunun olabilmesi için ise tamam, güçlü bir ahiret inancının yerleşmesi gerekir. O halde hemen davet ediyorsak birilerini, ahiret gününü çok hatırlatacağız mesela tekvir suresinin dersi hiç yapılmamıştır bizde mesela Hakka suresinde e, kitabı sağından verilenler solundan verilenen dersi hiç yapılmıyor bizde mesela e, kıyamet suresinin tefsiri hiç yapılmıyor bizde kella la vezer hayır yani o gün bir sığınacak kapı yok hadi bu ayeti bir tefsir edelim o gün sığınacak kapı yok sığınacaksın hiçbir şey yok bütün yaptıkların tek tek tek tek tek tek sana sunacak. Sen inkar edemeyeceksin. Nefsin bile senin aleyhinde şahitlik yapacak. Bak bunları işlememiz gerekiyor. Onları öğrenmemiz gerekiyor. Ya da gerçekten kalbimizde itikadı tam oturabilme adına hem rububiyetin hem uluiyetin tam otura, oturtulabilmesi adına ne yapmamız gerekiyor? Kıyamet ile ilgili ayetler üzerine çokça tefekkür etmemiz gerekiyor. Açın Mekki Söylere bakın. Aşağı yukarı bütün ayetler nedir? Kıyametten bahseder değil mi? Mesela Allahu Teala defalarca ama defalarca niçin bahsetti? Aynı şeylerden bahsetti. Ama bunu defalarca biz düşünelim diye. Evet. İnne's saate ateyetun ekadu fiha li kullu nefsim bima yas'a tes'a. Kıyamet Günü'dük arkasından Nedir sebat geliyor. Sakın seni bunlardan ne yaptırmasın, hiç kimse saptırmasın. Dünya hayatı bu yoldan saptıracak, kadın bu yoldan saptıracak, para bu yoldan saptıracak, birçok şey seni bu yoldan sapman için vesile olacak. Fe la yasuddanke. Tevkitle geliyor değil mi? Fe la yasuddanke an ha men la biha. Allah'a iman etmeyin kimse seni bu yoldan ala koymasın ve Havasına tabi olan ve yoldan çıkan kimseler yani ey Musa sen rumubiyet tevhidini kalbinde yerleştirdin açığa uluhiyet tevhidi çıktı Rabbine ibadet etmeye başladın vahiyet tam anlamıyla tabi oldun kıyamet gününün korkusunu kıyamet gününün azabını ceza ve mükafatını kalbine yerleştirsen sen bile mutlaka ama mutlaka seni bu yoldan alakoymaya çalışan seni bu yoldan engellemeye çalışan bir şeyler olacak buna karşı da. ne yap buna karşı da uyanık ol diye söylüyor Allah subhanahu ve teala inşallah başka bir zamanda Musa aleyhisselam'ın kıssasını anlatırsak bu ayetlerin tefsirini uzun uzun anlatırız dedi ki ilk buluşma önemli dağın sağı dağın sağı olur mu ha? şu e, sütunun sağı var mı sağ olmaz yani duran bir şeyin sağ olmaz ki sabit demişler ki İslam alimleri İbn İbnü'l-Enbârî diyor ki Allah Teala Araplara dillerinde kullandıkları bir üslup ile hitap etti. Burayı biraz sonra izah edeceğim. Yani burayı biraz başka bir şekilde açacağım ama şimdi canibi tur leymen kısmına gelelim. Zira onlar kıblenin sağ ya da solu dedikleri zaman kıbliye karşı duran kimsenin sağını ve solunu kastederlerdi. Mesela şöyle durduğun zaman sütunun sağı bu taraf, sütunun solu bu taraf. Kameranın sağı bu taraf, solu bu taraf oluyor. Araplar bunu kastederlerdi. Musa'nın sağından geldiği için sağından denilmiştir. Yoksa dağın sağ solu kastedilmemiştir diyor. Musa Aleyhisselam Mısır ile Meden arasında Tur Mıs Mısır ile Meden arasında bir dağ ismidir. Musa Medyen'den Mısır'a giderken Tur Dağının güneyinden geçtiği için dağ yüzünü döndüğünde dağın doğusu sağına batısı ise işte soluna geldi. Bir harita çizim şimdi çizmeyin. Güneyden gelin, dağın sağı, Musa Aleyhisselam'ın doğusu Musa Aleyhisselam'ın sağına batısı da sonuna düşer. İmam Begavi bu dağın isminin Zebir Dağı olduğunu söylemiştir. Anlaşıldı değil mi? Yani dağdan ses geliyor, dağa bakıyor, dağın sağ tarafından yani Musa Aleyhisselam'ın sağ tarafından yani doğu tarafından doğu tarafından Musa Aleyhisselam'a sesleniliyor. Bununla ilgili de tefsirlerde çok farklı rivayetler var görebileceğiniz. Evet. Selam. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereketu. Şimdi burada İbn e-Bari'nin sözü üzerinde biraz duralım. Allah, Aleykümselam, Allah Araplara kendi üsluplarıyla hitap etti diyor. Burası önemli. Kur'an'ı okurken Allah Subhanahu ve teala biz bunu Arapça indirdik demek Arap dili değil. Yani Arap dili değil, bu bu değil. Arap örfüne göre, Arapların kullandığı üsluba göre onların anlayacağı şekilde, onların idrak edeceği şekilde indirdik. Buradan ne sonuç çıkmıştır biliyor musunuz? Arap'ın anlamadığı tefsir, tefsir değildir. Eğer bu ayet indiği zaman Arap bu ayetten onu anlamadıysa Müslüman veya kafir fark etmez. Öyle bir şey anlamadıysa o tefsir tefsir değildir. Daha doğrusu o tefsirle kasteden mealdir burada. E, Meal pek İslam ülemasının lügatında yoktur. İslam ülemasının lügatında tefsir demek onun tam ne anlattığını ortaya koyabilmek demektir. Onların üslubuyla onların anladıkları şekilde onlayan, onların anlayacağı bir şekilde. Bundan dolayı e, deyimler ne bileyim işte atasözleri, mecazlar, tamamı anlayabilmek için Kur'an'ı oraya gideceksin. Kur'an'ı orada anlayacaksın. İşte bizim kabul ettiğimiz tarihselcilik budur. Kur'an'ı kendi tarihinde okumaktır. Bu anlamda biz neyiz? Tekfir etsinler diye biraz malzeme verelim. Biz tam bir tarihselciyiz. Ama... Müslüman olmayan tarih bizim farkımız şudur. Orada anladıktan sonra o anlayışı Rasulün anlayışıyla, Ashab-ı Kiram'ın anlayışıyla alıp burada hayatımıza tam anlamıyla geçirmek. Bizim de onlardan farkımız nedir? İşte budur. وَقَرَّبْنَهُ نَجِيَّا Neciya kelimesi özel bir konuşma şekline delalet eder. Arada hiçbir vasıta olmaksızın, olabildiğince kendimize yaklaştırdık. Said bin Cübeyr'den nakledildiğine göre İbn Abbas şöyle demiştir. O meleklerin kalemlerinin sesini işitinceye kadar yaklaştırıldı. İbn Kesir ve Taberi bunu ne yapmıştır? Nakletmiştir diyoruz. O kadar çok yaklaştırıldı. Evet. Bu da Musa Aleyhisselam'ın e, Allah'la olan yakınlaşmasından Allah'ın ona rahmetine midir? "O lehu min rahmetina." Biz ona rahmetimizden verdik. Ahahu kardeşini Harun'u Harun, Nebi'ye Nebi olarak verdik. Harun Aleyhisselam bir rivayete göre 4 yaş, bir rivayete göre 2 yaş, bir rivayete göre 1 yaş Musa Aleyhisselam'dan büyüktür. Ama her halükarda nedir? Büyüktür. Yaş olarak büyüklük, ilim olarak büyüklük, yol olarak büyüklük, maddi olarak büyüklük, güç olarak büyüklük, kuvvet olarak büyüklük tabiiyette hiçbir şey ifade etmez. Yani ben benden yaş olarak büyük olana tabi olmak zorunda değilim. Ben benden ilim olarak büyük olana tabi olmak zorunda değilim. Ben benden daha çok malı olana tabi olmak zorunda değilim. Benim tabiiyetim sadece vahiyledir. Vahiy kime tabi olmamı gerekli kılıyorsa... Onadır. Bir yolculuğa çıkacağımızda yolu en iyi bilene ne yapmak gerekir? Tabi olmak gerekir. Rasulullah işe eline verin demiştir. Onun yaşının büyük olması veya küçük olması bizi ne yapmaz? ilgilendirmez. İşte ee, bir ticaret yapacaksak emir olarak o ticareti en iyi bileni başımıza emir seçeriz. Namaz kılacaksak Kur'an'ı en iyi okuyanı ne yaparız? Seçeriz. Ama bütün bu seçimlerde veya bütün bu tabiiyetlerde esas olan nedir? Esas olan vahyin kime tabi olmamızı söylediğidir. Vahiy bize küçüğe tabi ol derse küçüğe tabi oluruz. Rüyaya tabi ol derse rüyaya tabi oluruz. Vahiy Musa Aleyhisselamı Harun Aleyhisselamı tabi kılmıştır. Harun Aleyhisselam ona tabi olmuştur. Ee, ve eee Vahye göre hareket etmiştir. Çünkü Allah onlara bunu emretmiştir. Bizde de asıl olan nedir? İşte bizde de asıl olması gereken budur. Vaktimiz yaklaşıyor. Aslında daha anlatacağım birkaç şey vardı ama burada kesiyoruz inşallah. Ülema demişler ki, kulların şefaati, şefaat aracılık demektir. Şefaat ne demektir? Aracılık. Mesela ben dua ediyorum. Ya Rabbi Ömer abime... Ee, istediği bütün güzellikleri dünya ve ahirette ona rahmet ver diye dua ediyor. Tamam bu bir şefaattir. Lukavi anlamda, ısılay anlamda değil. Hangi anlamda? Lukavi anlamda şefaattir. Ben Allah'la Ömer abi arasında ne yaptım? Aracılık yaptım. Onun isteklerini Allah'a ben ulaştırdım. Caiz midir bu? He? Şefaat kelimesi geçince korkarak bir şey demin Caizdir. Bunun ıslahı olarak caizdir. İslam ile maalesef bunun kitaplarında bu şefaati bu manada çok kullanmışlardır. Bu açıklamayı biraz sonra bir ibare kullanacağım onun için yapıyorum. Demişlerdir ki dünyada bir kulun bir kula yapabileceği en büyük şefaati kim yapmıştır? Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam yapmıştır. Ya Rabbi bana kardeşimi yardımcı gönder demiştir. O aracılık neticesinde Harun aleyhisselam peygamber olmuş. Dua ediyorum sen peygamber, ben dua ediyorum sen peygamber oluyorum. Bundan daha büyük bir şefaat var mı? Aracılık yani. İşte İslam alimleri bu manada kelimeyi kullanmışlar. Ee, bu da bir kardeşim bir kardeşe nesidir? Şefaatidir. Buradan daha çıkartacağımız birkaç sonuç daha var ama ben kapatacağım inşallah. Ama şunu hemen söyleyeyim. İslami hareket her zaman güçlü yardımcılara ihtiyaç hisseder. İslami hareketin mensuplarının her zaman güçlü yardımcılara ihtiyacı vardır. فَعَزَّزْنَا Salis diyor değil mi Yasin Suresinde? İlk iki kişi geldi, davette bulundu, مَفْقُلْ hasve gitti, حَرْفِ جَرْلَ ile beraber geldi. فَعَزَّزْنَا Salis üçüncüyle destekledik. Yani hareket yeni bir kişinin kemiyetiyle, katılımıyla desteklenir. İslami harekete sağlam, güçlü, kuvvetli her bir katılım o İslami hareketi ne yapar? güçlü kılar, güçlü kılacaktır bu bir yer. buradan onu çıkartıyoruz, iki İslami harekete güçlü kimselerin katılmasını arzu ediyorsanız, akidesini bildiğiniz, tavrını bildiğiniz şahsiyetini bildiğiniz ve mümkünse en yakınlarınızın katılmasını Allah'tan ne yapın dileyin, bundan dolayı Allah subhane ve teala öncelikle ne yapmıştır bu enzir aşiratı kel akrabin, akrabalarını uyar, onlar sana katılırsa sen daha güçlü olacaksın, akraba eş, dost bu noktada katılımlar çok daha önemlidir. Ama bizde maalesef adam babasına tebliğ etmemiş, adam kardeşine tebliğ etmemiş, adam abisine tebliğ etmemiş, adam karısına tebliğ etmemiş, kadın kocasına tebliğ etmemiş. Facebook'ta tebliğ yapacağım diye uğraşırlar. Instagram'da tebliğ yapacağım. Whatsapp'ta durum bu. babana bir tebliğ et. Sana her halükarda müşrik de kalsa müslüman da olsa sahip çıkacak babandır. Her halükarda sana sahip çıkacak abindir. Her halükarda sana sahip olacak, sana sahip çıkacak ilk yakın akrabalarındır. Bundan dolayı önce ne yapmak lazım? İslami hareketin güçlenmesi, kuvvet bulması akrabalar vesilesidir. Bundan dolayı ne yapmak lazım? Akrabalara önem vermek lazım. İslami hareketi bunlarla güçlendirmeye çalışmak daha iyidir. Bu da ikinci husus. Üçüncü husus burası önemli. Burası çok çok önemli. İyi dinleyin burayı ihtiyacımız olabilir islami harekatında mescit açacağız paramız yok paramız yoksa vaz mı geçeceğiz hayır bir çalışma yapacağız kitap bastıracağız paramız yok vaz mı geçeceğiz hayır onları yapmayacağız peki ne yapacağız Allah'tan isteyeceğiz Musa aleyhisselam Allah'tan isteyebilecek, istenilebilecek bir İslami hareket için istenilebilecek en büyük şey nedir Resul değil mi mesela şu an bizim para pul alim şu bu bize verilebilecek en büyük destek nedir? Allah'ın bize bir peygamber göndermesi. İçimizden bir peygamber çıksa bütün problemler bitecek. Bak Musa aleyhisselam onu bile istemiş. Ne yapmış? Onu bile istemiş. O halde İslami hareket yolda yürümeye başladığı zaman İslami hareket yolda devam ederken birçok ihtiyacı olacak. İhtiyaç olduğu zaman ilk yapacağı şey kasas suresini istiyor değil mi? Benim pazımı onunla güçlendir diye. Burada daha adam mı geçiyor? Evet. As Evet, ben Kasas suresi diye hatırlıyorum. E neyse, ta adı da geçiyor olabilir, şu an hatırlamıyorum ben. İslami hareket her türlü ihtiyacını kimden isteyecek? Allah subhane teala'dan isteyecek. Allah subhane ve teala'dan istediğiniz, bakın, sizden bir şey istenildiği zaman gücümüz yok demeyeceksiniz. Bunu daha önce başka bir derste de anlattım. Hangi tefsidi anlattığımı bilmiyorum. Bir şey istendiği zaman, tamam mı? Ben bunu yapamam. İmkanım yok, gücüm yok. Hayır. Allah'a tevekkül ederim. Rabbimden isterim. O bana verirse ben de yaparım. Bu bilinç olacak arkadaşlar. Bugün İslam hareketin özellikle lider kesiminin en çok çektiği sıkıntı bu. Şunu yapalım, yapamayız. Bunu yapalım, edemeyiz. Şöyle yapalım, beceremeyiz. Ya yapalım, bir yapalım da bir kararlı ol, biraz sonra hutbede de anlatacağım. Allah'tan iste, gece kalk, son üçte birde duanı et Allah'a. Ya Rabbi bizim şuna şuna ihtiyacımız var, bize bunu gönder de Allah subhanahu aleyhi senin sesini işitmeyecek mi? Elbette işitecek. Elbette ne yapacak? İşitecek. Allah subhanahu aleyhi bizi kendi katından göndereceği yardımcılarla güçlü kılsın. Allah subhanahu aleyhi bizi bize göndereceği salihlerle aziz kılsın. Ve ahiru da'yvâna enilhamdülillâ rabül alemin.